Allah'ın şeytanlarından acıyın Bismillahirrahmanirrahim. ve ve Muhammedin ve ve ve ve bi terk tevhid küfründe fayda verici bir eser var. Şeyh Muhammed bin yazdı. İnşallah onun şerhini işleyeceğiz. Allah nasip ederse. Abi metnini okuyacak. Biz inşallah şerhini izahın açıklamasını yapacağız. Bismillah inşallah. Hidayet ve ilim önderlerinden Şeyh Muhammed bin Abdülvehaba soruldu. Hureymi'le ehli irtidat ettikten sonra Uyeyne beldesinde ilim iddiasında bulunan bazıları sustular. O zaman şeyhe fayda verir bir söz yazmasını istediler. Evet burada duralım. Şeyh Muhammed bin Abdülvehaba ne soruluyor? Huraym ile Kasabası'nda bazı insanların irtidar ettiği soruluyor. Allah'ın insanlar üzerindeki sünnetidir, kaderidir. Huraym ile Kasabası'nın kadısı aslında Muhammed i̇bn Abdullah'ın kardeşidir. Kendisi de onun davetini icabet etmiş, tevhidi kabul etmiş, belli bir dönem onunla beraber hareket etmiş. Necid tarihini anlatan kitaplarda bu mesele Huraym ile Kasabası'nın irtidadı meselesi anlatılıyor. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahab bazı şeyler duyuyor. Orayla alakalı, Huraym ile alakalı. Kardeşi münafık olduğu için ona süslü böyle yaldızlı sözlerle cevap yazıyor. Diyor ki işte ben iyiyim abicim. Eğer burası irtidat etse burayı ben terk ederim. Burada hiçbir Müslüman kalmasa ben burayı yani gücüm yetiyorsa savaşır onları öldürürüm. Gücüm yetmiyorsa da çıkarım, terk ederim. sen gözünün arkanına kalmasın diye mektup yazıyor. Tabi Biraz daha vakit geçtikten sonra kardeşi e, abisinin olan hasedinden ki kitaplar bunu yazıyor. Abisi zeki olduğu için, abisi Allah'tan korktuğu için, Allah da ona ikram edip bahşettiği için kardeşi de hased etmiş. Kendisine de hatta emirliği de vermiş ama onun gözü hep daha yukarıda, daha üstünde. E, abisine olan hasedinden, kininden dolayı abisinin düşmanları olan, etrafta var olan bazı emirliklerle gizli anlaşmalar yapıyor. Birliktelikler oluyor. Sonuç itibariyle farklı farklı meseleler türedikten sonra bunlar tevhid ehline düşmanlık yapıyorlar. Savaş açıyorlar, savaş ilan ediyorlar ve daha sonrasında irtidad ediyorlar. Şeyh Muhammed İbn Abdullah Allah da askerlerini toplarak emiri Muhammed İbn Suud'dur. Kendisi alimdir ama emirliği almamıştır. Çünkü emirlik insanların işlerini idare etmek demektir. Muhammed İbn-i Suud kendisinin davetine icabet eden bir Müslümandı. O yüzden emirliği ona bırakmıştı. Ondan istişare ettikten sonra mesela eline boyuna e, orduyu topluyorlar. Tehid ehlinden oluşan orduyla beraber Hurem yürüyorlar. Allah'ın faziletiyle de oradaki müşrikleri öldürüyorlar. İrtida duyan kafirleri. Daha sonra mallarına ganimet alıyorlar. Yani dün kardeşi olan dün işte e, safında olan insanları öldürüyor. Onların mallarını kendine hanimet olarak alıyor. Niye? Dinlerini değiştirdiler diye. Zaten Muhammed İbn-i bu noktada çok çok böyle sapık ve dalalet ehlinin saldırmasının sebebi de budur. Kesinlikle haktan taviz veren hiç kimseye zerre kadar taviz vermemiştir. Ondan hiçbir zaman batıl ehline karşı müsemmahakar davranışlar, böyle yumuşak davranışlar hiçbir zaman saldırı olmamıştır. Bu yüzden e, insanların büyük bir şekilde düşmanlığı olmuştur. Allah kendisine rahmet etsin. Evet. Buyurun. Şeyh Muhammed, Müslüm sahihinde Amr ibn-i Abeseden rivayet etti ve şöyle dedi. Hı hı. Ben cahiliyedeydim ve insanlar dalalet üzere zannediyordum. Onlar bir şey üzere değildi, putlara ibadet ediyorlardı. Mekke'de bir adam duydum, bazı haberler veriyor. Bineğime bindim, ona gittim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gizleniyordu, kavmi zulmediyordu, yöneldim ve Mekke'ye gittim. Ona dedim ki, sen kimsin? O dedi ki, Nebiyim. Ben dedim ki, Nebi ne? Dedi ki, ben beni Allah gönderdi. Dedim ki, ne ile gönderdi? O da bana sılayı rahim ve putları kırmakla ve Allah'ı birleyerek ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi. Dedim ki, kim var seninle? O da bana hür ile köle dedi. O gün onunla Ebu Bekir ve Bilal vardı, ona iman eden. Dedim ki, ben sana tabiim. O da bana, bugün sen bana güç getiremezsin. Benim ve insanların halini görüyorsun. Ailene dön. Benim açık davetimi duyarsan, bana gel. Aileme gittim. Nebi Medine'ye gitti. Ben de ailemle Haberlerini bekliyordum. Medine'ye giden insanlara sordum. Ta ki ehliyesi ve Medine'den biri geldi. Dedim ki, bu adam ne yapıyor? Dediler ki, insanlar ona koşuyorlar. Kavmi öldürmek istedi ama başaramadı. Medine'ye gittim ve girdim. Dedim ki ey Allah'ın Resulü beni tanıdın mı? Dedi ki evet sen Mekke'de benimle karşılaşmıştın. Ey Allah'ın Nebisi benim bilmediğim Allah'ın sana öğrettiğinden bana öğret. Bana namazdan haber verdi. Dedi ki sabah namazı, kıl, sabah namazı kıl güneş doğana kadar. Namazı bırak ta ki yükselene kadar. Ta ki yükselene kadar. Çünkü o doğarken şeytanın boynuzlarında yükselir. O gün kâfirler secde ediyorlardı ona. Sonra namaz kıl, hazır bir şahit, şahittir, ta ki bir mızdaktan az oluncaya kadar gölge. Sonra namazı bırak, çünkü o vakit cehennem tutuşturulur. Eğer batıdan doğuya meylederse namaz kıl. Eğer batıdan doğuya meylederse namaz kıl. Sen ikindi kılana kadar namaz sana şahittir ve hazırdır. Sonra namazı bırak, ta ki güneş batana kadar. Çünkü o zaman şeytanın boynuzlarında batar. Çünkü o sırada kafirler secde ederler. <gülüyor> <gülüyor> Hadis Müslim'de e, İmam Müslim rivayet etmiş, senet olarak sahih. Amr İbn-i denen sahabe ise büyük bir sahabe ki kendisi Abu Nuceh diye künyelenmiştir. Künyesi budur, Abu Nuceh'dir. Peygamberin arkadaşlarındandır. İslam'a giren dördüncü mü beşinci kişi mi olduğu noktasında farklı rivayetler var. Allahu Alem ama ilk İslam'a girenlerden bir tanesidir kendisi Uhud Savaşı'na, Bedir Savaşı'na Bedir Ashabı'dır zaten, günahları mahvolet edilmiştir. Bedir Savaşı'na katılmıştır, Uhud Savaşı'na katılmıştır, Hendek, Hudeybiye, Hayber Fethi'ne katılmıştır. Ee, Peygamber s.a.v. ile beraber e, putların izalesi noktasında e, bütün savaşlara katılmış. Ayrıca kendisi İslam'dan önce bile putlara ibadetin şirk olduğuna inanamıyor. Zaten burada Şeyh'in e, tevhidi terk edenin hükmü noktasında faydalı bir eserlemesinin sebebi de bu ve bu hadiste başlamasının hikmeti de bu. Daha risalet gelmeden, peygamberin peygamberliği daha insanlara ulaşmadan aleyhissalatü vesselam kendisi neyi biliyordu Amr İbn-i Abes'e? Bu yapılan insanların bu din adına yaptıkları şirktir, dalalettir, sapıklıktır biliyordu. Sonra ne dedi? Ben insanların hepsinin sapıklıkta olduğuna inanıyordum dedi ve putlara ibadet etmenin de batıl olduğuna. Kendisi Zeyd ibn Amr ibn Nufeyd ile beraber Mekke'de putlara ibadet etmeyen birkaç tane Fetret ehit döneminde yaşayan muvahhitten bir tanesi. Bu da bize gösteriyor ki birazdan zaten tafsilatı inşallah ilerleyen derslerde de gelecek. Hüccet peygamberle ne olmuştu? Kitap göndermekle insanlar üzerine kaim olmuştu. Mekke'nin müşrikler bu risaletin izlerini kaybettikleri hakikati araştırıp Talimat verdikleri için putlara tapar hale gelmişlerdi. İbrahim şeriatını değiştirmişlerdi. Ama Amr İbni Abese, Zeyd ibn Amr ibn Nufeyd bunlar ne yaptılar? Bunlar İbrahim'in halis dini üzere getirdiği tevhid dini üzere amel etmeye devam ettiler. Evet. O zaman dediği peygamberin kavmi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi peygambere eziyet ediyordu. Dini ilk izhar ettiği dönemde ilk ortaya koyduğu zaman. Diyor ki ma ente sen nesin? İmam Nevevi rahimeullah bu hadis şerh ederken üstünde diyor ki "Men ente" demedi diyor. Niye? Çünkü "Men ente" deseydi sen kimsin deseydi derdi ben Muhammed Haşim oğullarından işte falan kabileden ailesine vesaire. Yani burada zaten peygamberin cismini, soyunu, nesebini tanıyor. Peygambere sorduğu sıfatı, senin sıfatın ne? Kimsin sen? Niye böyle ortaya çıktın? Niye bunları söylüyorsun? Peygamber sorsanız diyor ki annene bir ben Nebiyim. Yani Nebi Arapça... Amme ye tesâelun... Anin nebe'il azîm... Onlar sana neyi soruyorlar diyor. Anin nebe'il azîm... Büyük haberi mi soruyorlar diyor. Arapça nebe... haber demektir. Nebi de... haber veren demektir. Haber verir. Yani peygamber diyor ki... Ben haber veriyorum. Dedi ki... Ne ile? Neyi haber veriyorsun? Dedi ki beni Allah gönderdi. Ne ile gönderdi seni deyince... Burası çok önemli. Sıla İbrahim putları kırmak, Allah'a ibadette birleyip ona hiçbir şey ortak koşmamak. İşte peygamberin gönderildiği din ta kendisi bu. Şirki terk etmek, şirk ehlinden de beri olmak, onlardan da uzaklaşmak, yaptıklarının batıl olduğunu ortaya koymak. Sizin bu yaptığınız şirktir. Bu şirk yapmakla beraber İslam'dan çıkarsınız imandan olursunuz tevhidi bozarsınız diye beyan etmiş peygamber bununla geldi ve Mekke'de bunu anlattı insanlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tutup namazı orucu zekatı haccı anlatmadan öyle değil nereden başladı tevhidden başladı eğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekat haccıdan başlasa hiçbir müşrik peygambere itiraz etmez neden? niye çünkü Tevbe suresinin ilk ayetlerine bakın müşrikler hacca geliyorlar öyle mi Allah diyor ki bu dönemden sonra artık müşrikler hacca gelmeyecekler. Zaten yaptığı bir ameli emretseydi peygamber onlara aleyhissalatü vesselam hepsi baş üstüne tac ederlerdi kendilerini. Ama nereden başladı aleyhissalatü vesselam? Bütün Resulü'nün başladığı yani O da tevhidden, putları kırmaktan, şirki izale etmekten, şirkten beri olmaktan, onun ehlinden beri olmaktan başladı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Burada önemli olan bir nokta daha var. İzah etmemiz gereken, açıklamamız gereken ne, de, ne dedi? İnni mutta bir vaka. Ben sana tabiim dedi. Şimdi burada bir, bir nokta ortaya çıkıyor. İman nedir? İttibadır. Tabidir. Mesela ben diyorum ki, Bekir abi bana diyor ki işte, ya şuradan işte e, bir sel kopmuş geliyor. Yani burada kim varsa yok edecek, götürecek. Ben de diyorum ki, Bekir abi doğru söylüyor. Sahihtir söyledi tasdik ediyorum. Ama ben burada oturuyorum. Senin gelmesini bekliyorum. Yani bu gerçekten iman değildir. Bu nedir? Yalanlamaktır. Adam hala oturuyorsa iki tane ihtimali var. Bir, getirdiği haberi yalan sayıyor. iki bu adam deli. Kaçmıyorsa böyledir yani. E deli de zaten mükellef değildir. Şeriatla mükellef değil. Allah ona teklif getirmemiş. Ama akıllı bir adamın ne yapması lazım? O selden kaçması lazım. İşte iman ittibadır. Yoksa iman tasdik değildir. O yüzden mürciye ile ehli sünne arasındaki meşhur ihtilaf çıkmış. Mürciye'ler ne demişler? Demişler ki iman tasdiktir. Yani Allah Resulü demiş ki cennet var, cehennem var, ahiret var. Cennet şöyle, cehennem böyle. İmanda şunlar var, bunlar küfürdür. Tamam diyor. Bir adam bunların hepsini ikrar ediyorsa bu iman ehlidir diyorlar. Velev tabi olmasa da. Velev amel etmese de. Bu ne akle ne de şera'an doğru bir söz değil. Bu şeriatı da reddettiği, aklını da reddettiği bir sözdür. O yüzden an i̇bn Abbas'a ne dedi? Ben sana tabi olacağım dedi. Şimdi burada i̇bn Teymiye'nin Mecmuatül Feteva 7. cilt 287'de çok enfes sözü var. Onu nakletmenin yeridir inşallah. Diyor ki İbn-i Teymiye Rahim insanlar, <gülüyor> diyor ki bir güç yetirse deseler ki peygambere biz sana senin getirdiğin her şey şeksiz şüphesiz İman ediyoruz Ve biz dillerimizle bu iki şehadeti ikrar ediyoruz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Ancak Biz sana işlerin bir kısmında Nehy ve emrettiğin şeylerin Bir kısmında itaat edeceğiz Bir kısmında itaat etmeyeceğiz Namaz kılmayacağız Oruç tutmayacağız Hac etmeyeceğiz Sadaka vermeyeceğiz Emanetleri yerine getirmeyeceğiz Sözleri yerine getirmeyeceğiz Sıla-i rahim yapmayacağız Hayır adına senin emrettiğin ne varsa yapmayacağız e, i̇çki içeceğiz Haram olan kadınlarla nikahlanacağız Zina yapacağız e, Ondan sonra gücümüz yetiyorsa Seni ve ashabını öldüreceğiz Ama bunlara rağmen tasdik ettiğimiz için Biz neyiz? Müminiz, Müslümanız İbnü i Temin diyor ki Hiç diyor, yani insan akla edebilir mi? Peygamber onlara şöyle diyecek Entüm müminunel kamilunel kâmin, iman Siz kamil imanlı müminlersiniz çünkü mürciyenin yanında bu adamların hepsi kamil imanlıdır. Her ne kadar kendileri bunu söylemeselerdi. Bakın asrın mürciyeleri belki böyle bir şey söylemiyorlar. Onlar sorsanız onlar da falsi. Ama bunlar imanı hiçbir şekilde amelle yok etmiyorlar. Nefret Halbuki öyle ameller var ki bak burada sayıldı. İçki içmek imanı yok etmez. İmanın kemaliyetini götürür ama peygamberi öldürmek ne yapar? İmanı yok eden bir ameldir. Demek ki amellerin öylesi vardır ki onun yapılmasıyla beraber imanın kemaliyeti gider bazısı vardır da onun tamamıyla yok eder iman da böyledir imanın bazı şubeleri vardır yoldan taş kaldırmak gibi bir noktası şubesi vardır bu ne olur? insanın imanını arttır veya eksiltir kemaliyetini yok eder ama la ilahe illallah gibi bir şubesi vardır imanın o olmazsa iman olmaz, iman yok olur ha, bu bize neyi gösteriyor? demek ki ameller imandandır Amellerin bir kısmı insanın terk etmekle veya yapmakla dinden ne yapabilir çıkarsa bile. İbn Teymiye bunlara e, bu cevabı verdikten sonra diyor ki böyle söyleyen adamlar <gülüyor> şunu iyi bilmeliler ki diyor bel kulle muslim yalemu bil ittirat. Her Müslüman şunu zarurup bilmek zorundadır ki anhu yakuluhum antum akfarul nas bima bihi ve yadrub riqabuhum illam yatubu min zali. Bu sözü söyleyen adamların diyor hepsinin biz tasdik ediyoruz ama bunları bunları da yapmıyoruz diyen adamlar insanların en kafirleridir. Tövbe etmezlerse hepsinin boynları vurulur diyor. Yani düşünün bu mümkün mürcelerin halini yani. Onlar için i̇bn teyminin ne kadar ağır konuştuğuna bakın. Bugün iman ne olmuş? Sadece bir şeyleri tasdik etmek olmuş. Kesinlikle iman nedir? İman ittibadır. Tabi olmaktır. Gene aynı şekilde ee, İbnül Kayyım'ın bir sözü var. Allah ona rahmet etsin. Hani ittibai anlatırken iki tane Yahudi geliyorlar peygambere. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. A. Bu hadis de Musannef İbn Ebi Şeybe'de geçiyor. Bu Ahadil ve'l adlı kitapta rivayet edilmiş senediyle beraber. İbnül Kayyım da Medarec Zâdü'l adda bunu izah ediyor. İki Yahudiye peygamber soruyor. Fe menne'ukum min ittibai? Kalene khafun taqtulana el-Yahud." Dedi ki niye bana tabi olmuyorsunuz? Dedi ki dediler ki ikisi de biz sana tabi olsak Yahudiler bizi öldürür. Burada işte İbnül Kayyum neyi anlatıyor? İmanın amel boyutunu anlatıyor. Yani iman ameldir diyor ve sonra şunları ekliyor. Ve ala hâdâ fe ma lam yahkum lihâ ulel yahûdellezîne shahidu lehu bir risale bihukmul isler. Peygamberin peygamberliğini bu iki Yahudi kabul etmesine rağmen peygamber onların İslamına hükmetmeli. Şimdi burada ne çıkıyor ortaya biraz olayı fık etmeye çalışalım. La ilahe illallah diyor zaten Yahudiler öyle mi? Allah'ın peygamberine tabiler onlar. da ama sadece geçmiş şeriata tabi oluyorlar. Nereden imanı bozuyorlardı? Muhammed'in Resulullah'ta. E dediler Muhammed de Allah'ın Resulü'dür. İman, İslam'dan hükmetti mi peygamber? Hükmetmedi niye? Çünkü ittiba etmediler. Gereklerini yerine getirmediler. O yüzden bugünküler la ilaha illallah Muhammedur Resulullah deyip de her türlü pisli işleyen insanlara Müslüman diye akılsız, cahil, bidatçı ahmaklar neyi hesap edemiyorlar, akne demiyorlar. Bunların bu sözü söylemesine rağmen, tasdiklerini ortaya koymalarına rağmen amelleriyle bozduklarını, amelleriyle yerle bir ettiklerini görmüyorlar. Onlar geçmişin nürcesine burada muhafakat ediyorlar. Dilleriyle demeseler de iman tastıktı. Bu kadar pisliği bu kadar şirki küfrü işlemelerine rağmen sadece La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah tasdikiyle bu sözü ikrar etmeleriyle onların İslam olduğuna hükmeden insanlar peygamberin Yahudilerine de peygambere gelen hani o soruyu soran Yahudilere de İslamla hükmetmek zorundalar. Çünkü onlar ne dediler? La İlahe İllallah Muhammed Resulullah. Ama ittiba etmedikleri için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onların Müslüman olmadığını söylüyor. Ve İbnül Kayyum bu iki Yahudi için diyor ki bunlar iblisin küfrüyle aynı kafirdirler diyor. Şimdi bize kalsa biz diyoruz ki bu iki adam peygamberi peygamberliğe kabul etmiş yani. Ne kadar takvalı adamlar insanlar sorsanız. Niye iblisin küfrüyle aynılar? Bile bile ittiba etmiyorlar. İblis de hakkı biliyor. Allah Hakk'a ittiba etmiyor. Bu baptan iblisle aynı küfürden oluyorlar. Yani bu kadar mesele geçmiş ulemanın yanında e, bu kadar netken, bu kadar açıkken maalesef bugün insanlar meseleleri birbirine karıştırıyorlar. Neyle karıştırıyorlar? Cehalet bir. iki yanlış anlayış. Yanlış ferman. Doğru nasları okuyorlar ama yanlış anlıyorlar. Zaten din anlayıştır. Her seferinde biz diyoruz. Öyle değil mi? Yani bizim ne yapmamız lazım? öylese anlayışımızı Geçmiş selefin anlayışını oturtturmamız lazım O zaman ancak nasıllar anlayabiliriz Yoksa elimize Bukhari almakla Elimize Müslim almakla Onları okumakla, meal okumakla Ben hakkı anlarım Hakkı batılı birbirinden ayırırım diyemez kimse Sapıtır, kesin bir bidata bulaşır Ya adam hadis inkarcısı olur çıkar Ya adam efendime söyleyeyim Hadisleri tam inkar etmez ama Kafasına göre yorumlamaya başlar Oradan kendine göre bir hüküm çıkartır Buradan kendine göre bir hüküm çıkartır Sonuç itibariyle ne olacaktır? Zaten 50 bin tane bidat var. 50.000 bin birinci bidatı da Osman Efendi ekleyecektir bu ümmete. Zaten 1400 senelik bir insan topluluğu var. Hepsi kafasından yorumlamış. Toplamda ne yapıyor? 50.000 bin bidat yapıyor. Bir de Osman Efendi çıkmış 1400 sene sonra 50 bin bir oluyor ondan sonra. Hadi bizden sonraki nesiller de ayıklasınlar 50 bin bir tane bidatın pisliğini. Yani bidatın şerri bu kadar büyüktür. O yüzden ne diyor hadiste? İyak muhhtefet Umuur ve nekulle muhfetin bir daha Vakullle biratın ba sizi sonradan çıkan işlerden sakındırırım her sonradan iş, son, çıkan iş nedir Bidattır her bidatta sapıklıktır birdatın pisliği budur O yüzden bizler de ne kendimize ne kendimizden sonraki nesillere zulmetmemek adına Naslardan kafamıza göre sonuçlar çıkarmak yerine geçmişin anlayışını öğrenmek talim etmek Anlayışımızı ondan anlayışıyla karşılaştırmak zorundayız inşallah. Tabi bununla bu arada nakledeyim. İbnül Kayyum, Zadül 3. cilt 42. sayfada bir de Darus Saade adlı kitabında iki hicret yolu çevirildi Türkçe. Onun da 1. 94. sayfanda bu Yahudilerin kıssasını tafsilatla anlatıyor. İmanın nasıl iltizam olduğunu, imanın nasıl tasdik değil de ittiba ve amel olduğunu anlatmaya çalışıyor. Evet. Devam edelim inşallah. Ebul Abbas dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem güneş doğarken ve batarken şeytanın boynuzlarında yükselmesi illetine bağlayarak namazdan nehyetmiştir. O gün kafirler ona secde ediyorlardı. Malumdur ki mümin Allah'tan başkasına secdeyi kastetmez. Ve insanların çoğu güneşin batarken ve doğarken şeytanın boynuzlarında doğup pattığını bilmiyorlar. Sonra Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam kafirle, kafirlere benzeme bağımından nehyetti. Tamam. Burada duralım. Burada önemli çünkü meseleler var. Ebu'l-Abbas dediği kim? Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimahullah. Ebu'l-Abbas neydir? Künyesidir onun. İbni Teymiye evlenmiş mi? Yok. Çocuğu da yok. Niye Abbas'ın babası? Araplarda bu adet. Sabah konuştuk ya Ümmü'l-Mü'minine Ümmü'l-Mü'minine abdullah Aişe radıyallahu Anha. Müslim'de hadis böyle geliyor. Müminlerin annesi Abdullah'ın annesi olan Aişe diyorlar. Halbuki Abdullah annesi falan değil. Ayşe'nin çocuğu yok. Radiyallahu anha. Bu Arapların bir adetini örfünü ortaya koyuyor. E, ço kişiye çocuğu olmasa dahi ne verirler? Bir künye verirler. Onu o künyeyle isimlendirmek için. İbn Teymiye de Ebu'l-Abbas'ı seçmiş. İbnül Kayyim birçok kitabında Şeyhü'l-Ebu'l-Abbas dedi gider. Özellikle Allah sevgisi kitabına bakın. Orada İbn Teymiye sözünü fazla kullanmaz. Ebu'l-Abbas derdi. Evet ne dedi? Dedi ki namazdan Hangi vakitlerde nehyedilmişiz? Kerahat vaktini burada kastediyor. Güneş tam tepeye çıkmadan önceki vakit, bir de batmadan önceki kerahat vakti. Neden bu vakitler keri sayılmış? Çünkü mecusiler, ateşe tapan kafirler o gün ne yapıyorlardı? Sadece o vakitlerde ibadet ediyorlardı. Bakın, altını şimdi çiziyorum, çok önemli meseleler hep birbirine bağlı gelecek. Sadece o saatte ibadet ediyorlardı. Yani o saatte ibadet kime kastı? Mecusilere kastı. Yani bu küfrün bir alametidir. Alamet neydi? Bir topluluğa has olan, özel olan şeyine. O dönemde de mecusiler sadece o saatte ibadet ediyorlardı. Sadece o saatte ibadet ediyorlardı. Dedi diyor ya Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şeytanın boynuzlarında yükseliyordu. Şeytanın boynuzlarında yükselme meselesi şöyle bu Allah-u Alem yani şarihler bu hadisleri şerh etmişler nasıl şeytanın boynuzunda yükselir farklı farklı teviller getirmişler hani zahirine hamletmemiş kimse çünkü güneş şeytanın boynuzluğunda yükselmez Allah-u Alem hani şeytana ibadet ediyor ya insanlar güneşe tapmakla aslında şeytan artık onlar o sırada güneşe secde ettikleri için kendini mi oraya götürüp koyuyor kendine mi secde ettiriyor insanları belki böyle bir Allah-u Alem tevili olabilir bu meselenin Burada hangi mesele zikretti? Neden bu nehiy edilmiş? Kafirlere benzemek bağımında. İşte burada asıl üzerine duracağımız nokta da burası inşallah. Kafirlere benzemek sonucu vahim olan, sonucu çok kötü olan e, ve haramlı kesin olan meselelerden bir tanesidir. Onların sözlerinde, onların amellerinde, adetlerinde, hiçbir şeylerinde mümkün oldukça... Güç imkanında, imkan oranında ne yapmamak lazım? Onlara muvaffakat etmemek lazım. Bununla alakalı olarak Abdullah İbni Ömer radıyallahu gelen hadis var. Kalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men teşeddehedi kalmin Kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyor. He, bu, bu şunu ortaya koyuyor ki Müslüman görüntüsüyle zahirinde de ne yapacak? Kafirlere muhalefet edecek ki biz onu ayırabilelim bugün bir vakaya bakalım inşallah bunu herkes anlatıyor da şimdi müslüman düşünün e, toplumun kıyafetlerini bir göz önüne alsa e, toplumda bir tamamiyle dinsiz olanlar var onların bir zaten klasik tipleri var sakalsız işte dar kıyafetler abidik kubidik işte resimler yazılar tişörtlerinde üstlerinde başlarında garip garip işte şurası burası yırtık pantolonlar böyle değil mi yani böyle genel bir toplum tasviri var. İki, derdi din olan müşrikler var. Derdi din ama batıla isabet etmişler. Onların küfrü de cehalet. Onlar ne yapmışlar? Onlar da bir sınıflandıralım. Nurcular var. Klasik tarz, ince bıyık, sakal sinek kaydı tıraş, gömlek ve kumaş pantolon. Yani nerede olsa tanıyoruz öyle değil mi? Adamlar bakın bunu yerine getiriyorlar. Yani şeriatın bu emrini yerine getiriyorlar. Başka Süleymancılar. Onlar da ne yapıyorlar? İnce bıyık koyuyorlar. Sinek kaydı tıraş oluyorlar. İşte şey giyiniyorlar. E, gömlek giyiniyorlar. Pantolon giyiniyorlar. Hanımlar. Hanımları mesela boğazın altından bağlıyorlar. Hani kadınların da kıyafetle muhalefet ediyor. E, başka sofiler var. Onlar cübbe giyiyorlar. Sarık sarıyorlar. Şallar giyiyorlar. Onlar da böyle bir muhalefet içerisindeler. Burada bir de Müslümanlar kalıyor. Hani Müslümanlar ne yapacaklar? Müslümanlar da gerektiği şekilde bütün bu taifelere muhalefet edecek şekilde hareket edecekler. Tabi sakal olmazsa olmaz Allah, Resul, Allah Resulü'nün emrettiği şey. Değil mi? Peygamber Aleyhisselam sakalları kısalttı, şey bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buradan ne çıkartıyoruz? Biz vacipliğini çıkartıyoruz. El emru yaktadil vucum. Emir vacipliği gerektirir. Burada vacip, far. Zaten sakalı hiçbir şekilde biz kısaltamayız. Hiçbir şekilde oynayamayız. Neyse odur sakalımız. Allah ve Resulü nasıl emrettiyse bu şekildedir. Ardından kılık kıyafetimize geliriz. E biz şimdi sarık sarsak, şalvar giysek, cübbe giysek bizi sofi zannederler. Yani mesela şuradan bir şalvallı gelse diyor musunuz bu adam muvahit olabilir? Biz hiç öyle bir muvahit tanımıyoruz bu toplumda. Ya Adıyaman şirk cemaatindendir ya Fatih şirk cemaatindendir. Kılık kıyafetleri de bellidir onların. Öyle değil mi? Belli bir şeyleri var. E ne yapacak Müslüman? Yani Peygamberin sünneti olan bu fiilleri mi terk edecek dersek, hayır terk etmeyecek. Bu yerin zamanın değişmesine göre değişecek bir vakıya olacak. Mesela Suudi Arabistan'da cellabiye giyerler. Öyle değil mi? Uzun elbise. Bu aslında Peygamberin gene sünnetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama Allah'a inkar eden ateist Araplar dahi Komünist Araplar dahi, kafir Araplar dahi bu elbiseyi giyiyor. O yüzden Arabistan'da bunu giymek İslam alameti, İslam'a kas, Müslümanlara kas bir görüntü olmuyor. Müslümanlar nasıl ayrılıyorlar onlardan? Ona da ben Arapların arasında bir dönem kaldığımız için, onları takip ettiğimiz için biliyorum. Ben Müslüman Araplarla kafir Arapları da ayırabiliyorum. Çünkü elbiseleri farklı. Nasıl farklı? Öbür kafirlerin gömlek yakaları ve şu yakaları biraz daha farklıken kafalarına taktıkları şey o Arapların iki tane burma sarması iken Müslümanlar onu yapmıyorlar. Beyaz bir tane şap alıp arkaya sarıyorlar. Onlar öyle muhalefet ediyorlar oradaki Müslümanlar. Yani her bölgede Müslümanlara düşen kılık ve kıyafette ne yapmak kafirlere muhalefet etmektir ki Allah'ım doğsun Türkiye'de zaten bizim gibi böyle hem halkın sanki giyinimi gibi hem de sakallı olan bir adam gördüğümüz zaman uzun sakalı anlıyoruz ki bu adam bu halkın dininden beri bir adam ki böyle bir şekilde muhalefet ediyor. Genel itibariyle böyle tabii. Sonuçta burada da kendini işte selefe nispet eden, selefle imanla, İslam'la uzak yakın alakası olmayan cahil kafirler de var. Onların tipleri de benziyor olabilir ama bunlar şeyi değiştirmez. Çünkü onlar istisnadır, azınlıktır. Müslümanlar Allah'a hamdolsun genel halk nedir? Bu şekilde. Evet. hafız İbn kesir rahmetullah diyor ki e, bu hadisi nakledikten bu hadisi naklediyor ve bu hadisin tefsirini anlatıyor bu hadiste diyor şiddetli bir nehi şiddetli bir şekilde tehdit vardır ki kafirlere neyde benzemek fi ekvalihim sözlerinde başka fi efalihim fiillerinde fi libasihim kıyafetlerinde ve ayadihim ve ibadatihim Bayramlarında ve ibadetlerinde. Şimdi tamam, kıyafette muhalefeti ortaya koyduk. Bir de neresi var? Elbiseler meselesi var. Öyle değil mi? Şey özür dilerim, bayramlar meselesi. Bu kafirlerin ne bayramı var? 10 Kasım Atatürk'ü Anma, 23 Nisan Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bunlar Allah'ın ve Resulünün hakkında delil indirmediği. Kafir kavminin kendi hevasından ortaya koyduğu ve kendilerine bayram kıldığı günlerdir. Müslümanın Kurban ve Ramazan bayramından başka bayramı yoktur. O yüzden bu günlerde, yani 23 Mayıs, 19 Mayıs gibi kime has bunlar? Layık kafirlere has bayramlardır. Bu laiklerin dininin, laiklik dininin bayramlarıdır. Her kim bu bayramlara iştirak ederse o da kafir olur onlarda. O yüzden bugün çocuklarını okula gönderen, ...biz çocuklarımızı koruyoruz diyen ahmak bir takım insanlar var ya... ...onların çocukları bu saydığımız kafirlerin bayramlarında ne yapıyorlar? Disiplin suçu olması nedeniyle bayramlara iştirak ediyorlar. Yani biz de Allah bizi affetsin... ...İslam'ı bilmiyorken cahiliyede şirk hayatında bu okullarda okuduk ...kesinlikle kaçmak çok zor. Çünkü ne oluyor? Disiplin cezası işletiliyor. Yoklama tutuluyor. Müslüman ne yapacak? E, bu günlerde de, bu bayramlarda da onlara muhalefet edildi. Evet. Şimdi bu kafirlere benzeme meselesinde altın bir söz var, altın bir sınır var. Onu inşallah beyan edelim. İmam Sanani, Allah ona rahmet etsin, ne zaman yaşadı? Şeyh Muhammed'in döneminde yaşadı o da. Şevkani'den biraz önce diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Yemen bölgesindeydi kendisi. Dönemin kabir ehline karşı çok ciddi o da mücadeleye girmiş. Hani Muhammed bin Abdullah biraz şöhret kazanmış da düşmanlık yapıyor insanlar. Halbuki İmam Şevkani de aynı dönemde yaşamış. Kabir ehline düşmanlık yapmıştır. İmam Sanaani de aynı şekilde düşmanlık yapmıştır. Birçok eserleri ve vardır kabir ehlinin pislikleri hakkında. İmam Sanaani Rahimullah diyor ki Vel hadisü bu hadis diyor Dallun alâ enne men teşebbâ minhum Kim fasıklara benzerse onlardandır ev ev bilkuffâri Ya da kafirlere benzerse ev mubdâdi'ati Ya da bidatçılara, fi eyyî şey'in minnâ yahtassûn bihi neyde Onlara has olan şeylerdir. Şimdi bu İslam alameti ve küfürün alameti meseleleri var gündemde, herkes tartışıyor. Bakın İslam alameti denen şey nasıl küfrün alametleri onlara has olan şeylerse İslam alameti de Müslümanlara has olan şeylerdir. E bir şey de Müslümanlarla müşrikler ortaktır iseler o şey ne olmaz? İslam alameti olmaz. İbn-i Kudam'a lehamdeli rahimahullah muğnide İslam alameti meselesini anlatırken diyor ki İslam alameti noktasında imamların farklı görüşleri vardır diyor. Mesela diyor namaz İslam alameti midir? Bakın namazı örnek olarak getiriyor. Yoksa sadece İslam alameti namazdır diye değil. İslam'ın alameti her şey olabilir Müslümanlara kas olan. Mesela diyor namaz meselesi. Namaz İslam alameti midir diyor. Ebu Hanife demiştir ki diyor cemaatle kılınan namaz İslam alametidir. Çünkü cemaatle namaz kime kastı Bu ümmete kastır diyor. Bak altını çiziyorum buranın. Bu ümmete has olduğu için İslam alametidir. Yoksa namaz İslam alameti olduğu için değil. İmam Şafii diyor ki Darül Harpte kılınan namaz İslam alametidir. Çünkü diyor Darül İslam'da namaz kılmayan öldürülür zaten. O yüzden Darül hatta namaz kılan bir adam e, iman ehlidir, İslam ehlidir ki namaz kılıyordur. O da Darül hatta kafirler namaz kılmaz. Müslümanlara has olduğu için diyor. Orada İslam alametidir diyor İmam Şafi. İbn-i Teymiye Rahimullah da her türlü İslam alameti olduğunu nakletmiş. Ama burada ümmetin bir ihtilafı söz konusu. Ama alimlerin, alimlerin sözlerindeki şeye dikkat edersek, o illete, illet nedir? Müslümanlara has olması meselesidir. Müslümanlara has olmazsa o alamet olmaz. İbn-i devam ediyor, diyor ki nama, oruç, zekat, sadaka, Efendime söyleyeyim, iyiliğe emretme. Bunların hepsi diyor, İslam'a ait şiarlardır. Ama bu şiarlar Müslümanlara kas olmadığı için, burada Yahudi ve Hristiyanlar onlara mutabakat ettiği için diyor, çünkü onlar da sadaka verirler, onlar da emri bilmaz zekâlin mühkâr yaparlar. O yüzden İslam'ın alameti değildir bunlar diyor. Ha demek ki e, her şey, İslam alameti olan her şey, İslam'ın şiarıdır. Ama her İslam'ın şiarı, İslam'ın alameti olmaz neler İslam'ın alameti olabilir? Sadece Müslümanlara has olan şeyler. Eğer bir gün sadece Müslümanlar sakal koyarsalar, sakal İslam alametidir. Eğer bir gün sadece Müslümanlar namaz kılarsalar, namaz İslam alametidir. Bugün yeryüzünün tağutlarının bile namaz kıldığı bir dönemde, namaz İslam alametidir demek, nasları fıkh demek, nasları yerli yerinde tatbik etmemek demektir. Devam ediyor. Diyor ki, e, alimler... Sözlerin icmasını nakledecek. Diyor ki, وَاتَقَدَ en يَكُونَ بِذَلْكَ misluhu kafar Yani insan kafirlere fî onların şeylerinde, süslerinde mutabakat etse, onların kılık, has olan kılık kıyafetlerinde ve benzeri bayramlarında, şunlarda, bunlarda, bunlara itikat ederek bunu yapsa ile kafirdir bu zaten. Buna kafir demeyen de kafirdir. فَاِلَّمْ <gülüyor> يَعْتَقِدْ ama itikat etmeden mesela Hristiyanların ne var, haç var mesela. Hristiyanlara hastır, doğru mu? Bir adam itikat etmeden haç giyse burada ne var? Khilafun beyne'l fuqaha. Fakihler arasında khilaf var. Minhum men qale yukeffir. <gülüyor> Onlardan bazıları dediler gene tekfir edilir. Wa huwa zahirul hadis. Hadisin zahiri de bu mezhebi destekler diyor. Wa minhum men qale la yukeffir, <gülüyor> ve bir kısım da demiş ki tekfir edilmez ama edeplendirilir demişler. Hani haramdır demişler bunlarda ama edeplendirilir demişler. Bakın şurada icma var. İtikat ederek bunu takan adam kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir? Bir adam itikat etmeden takıyor. Bir grup ulemaya göre bunlar da kafirdir. Bir gruba göre de bunlar da fasıktır. Bakın dikkat ederseniz e, itikat etmeden mesela haccı giyen adamı tekfir eden bir alime öteki tekfir etmeyenler harici dememişler. Burada onu tekfir etmeyenlere de bunlar mürciye denilmişler. Niye bu mesele hangi meselelerden hilaf düşen, hafi meselelerden, safi olan meselelerden, gizli meselelerden, nasın delaletinin zan olduğu meselelerden? Burada ne olabilir? Hilaf ümmet arasında düşebilir. Ama bu birinci kısım burada kesinlikle düşemez. Birazdan inşallah zaten ileriki öğrenilen bölümlerde Allah'tan başkasına şirk koşmanın hükmünü anlatırken de anlatacağız. Orada gene ihtilaf yok. Ümmet icma etmiş ki bu nedir? İnsanı dinden çıkartan bir etkendir. Onu inşallah izah edeceğiz. İbn-i Teymiye şerhül ömde diye bir eseri var. Ömde fil aslında i̇bn Kudamen'in şeyidir, kitabıdır. Ömde bir şeyin kaymağı demektir. İbn-i de onu şerh etmiş. Rahimeullah i̇bn Kudamen'in o fıkıh kitabını. İlim talebeleri için yazdığı kısa öz hadislerin toplandığı o kitabı şerh etmiş. Orada bu meseleyi anlatıyor. Kafirlere benzeme meselesini anlatıyor İbn-i İmam Ahmet'ten rivayet getiriyor. O dönemde Abbas oğullarında o sultana bağlı olduğunu insanlar ortaya koymak için şey elbisesi giyiyorlarmış. Siyah bir elbise giyiyorlarmış. Bir tane terzi geliyor, onun dikmenin hükmünü soruyor İmam Ahmet'e. Dikme diyor. Ona bunun ruhsatını, fetvasını vermiyor. Çünkü o dönemde kime has bu? O dönemde yani fasık insanlara, hani sultana yakın olan ki o dönemde biliyorsunuz malum fitneler e, zul zalim halifeler vardı, zulmediyorlardı. Saltanatlığa dönüşmüştü. Babadan oğla geçiyordu. Şurayla seçilmiyordu. Yani babadan oğla geçiyordu ama Müslümandılar yani. Babası da Müslümandı, oğlu da Müslümandı ama usulsüzlük vardı yani burada alimler itiraz ettiği nokta burası yoksa bir ahmak da kalkıp yap Abbas halifeleri kafir olmuyor da niye Tayyiberdan kafir olduğu gibi böyle saçma sapan şeyler üretebilirler. Onlar babadan ola geçirmek de bir usulsüzlük yapıyorlardı. Usul nedir? Müslümanların şura heyeti toplanır, aralarından birini seçerler. Öyle değil mi? Herkese de bu hak verilmez. Ya yani o yüzden mesela diyorlar ki İslam biz şeriatı da hakim kılsak seçim yapacağız diyorlar. Biz seçim yapmayacağız. Niye? Halkın arasında deli vardır. Halkın arasında alim vardır. Halkın evet. arasında cahil vardır. Halkın arasında aklı biraz olan vardır. Halkın arasında aklı çok olan vardır. Bunlar hel-yestavu'ya bunlar eşit miydi? Değildir tabii ki yani. Şimdi 15 sene 20 sene hem rüştüyle, hem haklı batıldan ayırmasıyla, hem işte Allah'ın dine yaptığı hizmetlerle hem de halifeye yakınlığı itibariyle olaylara, vakalar hakim olan bir insanın devlet başkanı kim olması noktasındaki görüşü ile e, işte halktan hiçbir şeyden haberi olmayan tarlasında ekinleyken bir adamın halife seçimindeki rolünün aynı olmaması lazım. Ki İslam bu noktada demokrasinin yaptığı gibi yapmamıştır. O yüzden bazı bu noktadaki yanlış anlaşılmayı da yeri gelmişken düzeltmek lazım. Ve i̇bn Teymiyye Teymi'ye bunu naklettikten sonra İmam Ahmed'in bu rivayetini evet diyor ki sonuç itibariyle haramdır. Kesinlikle Müslüman yapamaz? Bunları hiçbir şekilde zahirde muvaffakat edemez diyor. Evet. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Bir saniye. Hani eğer devam edin diyorsanız biraz da edelim inşallah. O kaldı biraz daha devam edelim, bitireceğiz. Bunun için genel, genel olarak Allah'tan başkasına secdeden nehyeti, ibadet eden ona secdeyi ka kastetmesi bile. Bu yüzden velev ki önün, önündeki adama secdeyi kastetmesi dahi birinin önünde secde etmeyi yasakladı. Allah'tan başkasına secde etmeye benzemesi babından bunu yasakladı. Nefsine nasihat eden mümin, bu hadisteki ibretleri iyi düşün. Allah subhanahu ve teala peygamberlerin ve, peygamberlerin ve tabirlerinin haberlerini bize anlatıyor ki, Sonradan gelen ibret alsın ve halini onların haliyle kıyaslasın. Kâfirlerin ve münafıkların kıssalarını onların terbislerinden sakınmak için anlatıyorum. Bu kıssadan alınan ibret ise bu cahil arabinin kendisine Mekke'de bir adamın insanlara din konusunda muhalefet edip konuşuyor dendiğinde içindeki din ve hayır sevgisinden dolayı sabredemeyip bileğini binmesi ve ondakiler öğrenmek için oraya gitmesidir. Bu ise Allah'ın şu sözünün tefsiridir. Allah onlarda bir hayır görse işittirirdi. İşittirse bile onlar yüz çevirlerdi. Burada duralım inşallah. Şimdi ilk okuduğu cümlelerde ne demişti? İslam benzemek babından Allah'a da secde edilse putun olduğu bir cihete ne yapmamış? Secdeyi e, caiz kılmamış, mübah bırakmamış. Mesela önümüzde ateş varsa Allah'a namaz kılabilir miyiz? demişler ki kerihdir. Bu da nehyedinmiştir. Olmaz. Çünkü ateş perestler tapıyorlar. Yani sen ona, e, kast, kastın ona secde etmek değil. Şimdi burada bir de biraz da kastı inşallah yeri gelmişken açmak lazım. Hani biz diyoruz ya, küfür amel işleyen nedir? Kastı ne olursa olsun kafirdir. Yani ama şu değildir. He, kastı ne olursa olsun kafirdir. Adam mesela Allah'a secde etmek istemiş. Hani önüne bir put getirip koymuşlar. Bu adamın Küfrü değildir yani. Bu adam çünkü o puta secde etmeyi kastetmemiştir. O puta secde etmeyi kast eden adamlar içerisine küfre girmeyi kast edip etmemesinin önemi yoktur. Buraya inşallah anlaşıldı ne demek istedik. Yani bizim bahsettiğimiz kast, alimlerin kitaplarında yazdığı kasıt kelimesi bir fiili irade etmek demektir. Bir fiili irade etmektir. Şimdi benim yaptığım işte secde olsun, ruku olsun bu fiilimden irade ettiğim Allah Subhanahu ve Teala'ysa Allah Subhanahu ve Teala'ysa arada bir tane putun olması yani benim ona ibadeti kastettiğimi ortaya koymaz. Ama puta tazim eden insanlarda, putu yücelten insanlarda yani duruşunun, ukufunun, rükusunun veya secdesinin puta ol puta yapıldığı bilinen insanlar arasında ya ben küfre girmeyi kastetmiyorum. Şundan dolayı bunu yapıyorum. Veya işte benim bunu yaparken niyetim bu demesinin önemi. Anlatabildim inşallah. İki kasıt aynı değil. Yani lafız olarak kasıt kelimesi kullanılıyor ama biri intifa uykast oluyorken biri fiildeki kast oluyor. Nedir intifa uykast? Adam diyor ki devesini bulunca çölde tam helaklıyorsan <gülüyor> gel. Sen benim, e, benim kulumsun ben senin Rabbenim diyor. Sevinçten. Yanlışlıkla söylüyor. Adam bunu mu söylemeye kastetti? Yok. Bunu irade etmemişti adam. Veya şurada bir montun cebinde Kur'an-ı Kerim var. Ben de montun üzerine oturdum zannediyorum. Kafir olur muyum? Olmam. Niye? İntifa-ı kast var. Yaptığın fiili ben irade etmedim. Ben öyle kastetmemiştim. O o yanlışlıkla oldu. Hatayla böyle oldu. İşte alimlerin de tekfirin engelinde getirdikleri hata dediği mesele burasıdır. Ama bir adam bile bile otursa şeyin üzerine, orada Kur'an, bu adam kafir olur. Veya bir adam işte bile bile dese ki sen benim kulunsun ben senin zat benim haşa. Gene kâsır olur. Yani alimlerin hata kelimesine yükledikleri mana, e, kasıt kelimesine yükledikleri mana anlaşılmazsa çok ciddi hatalar yapılır. Ondan sonra da der ki insan ya Yahudi ve Hristiyanlar hata etmişler işte İsa Allah'ın oğludur demişler bu da tekfirin engelidir falan. O da hata. Yani bu hata mazur, mazur değil de niye öbür bu bir takımların işte Rum suresini tevil edip de işte oy kullanmak caizdir dediler. Gittiler oradan kıyas yaptılar. Yok Rumlar e, Meclisilere Halit gelmiş de sahabe sevilmiş de işte Tayyip Erdoğan'ın seçimden Deniz Baykal'a üstün çıkması Rumlarla şeylerin kıssasıdır değil Şirkin fetvasını verdiler doğru mu birileri? E bu da kata yani eğer İsa Allah'ın oludur hatası makbul değilse bunun da makbul olmaması lazım. Adalet gereği. Öyle mi? Şeriatın asılları kişiden şahısla şahısla değişmez. Yani derseler ki bu kendini İslam'a nispet ediyor, bu kendini Yahudi, Hristiyan'dan nispet ediyor. Allah'ın dini herkes için aynıdır. Şirk işleyen Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, kendini İslam'a da nispet etse fark etmez. Yani bu istediği şirk ile beraber ne yapmış olur? İslam'dan çıkmış olur. Yani o yüzden alimlerin secde meselesinde, özellikle Allah'tan başkasına secde ki Yakub'un çocuklarının şeye secdesi malumdur. Babasına, babası Yakub'a secdesi. Meleklerin Adem'in secdesi malumdur. Bunların hiçbiri ne değildi? İbadet kastıyla yapılan secde değildi. Bunlar bak görüyor musunuz? Burada zahirde aynı amel ama neye bağlı? Kasta bağlı ameller bunlar. Evet, bir bir tanesi de çıkıp size şunu diyebilir. Ya bugün okullarda siz milleti tekfir ediyorsunuz. Putun önünde secde ediyorlar diye. Dedin az önce bu adamlar işte bu şey yapsalar meleklere, meleklerin Adem'e secdesi, Yakub'un çocuklarının Yakub'a e secdesi, e onların kastı gibi kastetse, bu iki ortaya koyduğum örnekteki kıssadaki fark şudur. Burada putları yapılan o secde, o ibadet, tazim, ibadet müşriklerin putları kast ederek yaptığı secdedir. Bunun kastı olmaz. Ama orada bir Müslüman olduğu için Allah subhanahu önceki şeriatlarda bunu mübah kıldığı için ki buna cevaz veren Allah subhanahu teala'ydı. Bu caizdi. Yani Yakub'un oğulları Yusuf'un e, peygamber olarak geldiği müşrik kavmin ibadet ettiği putlara gene secde edemezlerdi. Ne demek istediğimi anlatabildim mi inşallah açık bir şekilde. O putlara gene secde edemezlerdi ancak e, babalarına secdesi ki babası Müslüman bir şahıstı da sonuçta. Ona ibadet kastıyla bunu yapmıyorlardı. Sadece selamlamak kastıyla bunu yapıyorlardı. Ta bizim şeriatımıza kadar da bu cahildi. O yüzden bazı ahmak cahiller göreceksiniz. Cehalet özürdür derler. Neyi getirirler? Muaz bin Cebel'in peygambere secdesine şam dönüşü getirirler. Halbuki Muaz bin Cebel selam secdesi yapmıştır. İbadet secdesi yapmamıştır. Yani o yüzden Muaz zaten şirk işlemedi ki müşrik olsun. Peygamber de onu kalksın tekfir etsin. Yani. Hani Dedik ya hep anlayış anlayış Nafları meseleleri yerli yerinde oturtmak Tabi bu şeyhin Sözleriydi sonra ne dedi Ey nefsine nasihat eden kardeşim iyi düşün dedi Burada dikkat ediyorsanız şeyhin uslubunun Yani çok böyle kalplere gönüllere Hitap eden bir şeydir Yani hitap Arapçada vardır Ya eyyuhel lezine Ey iman edenler diyor mesela Allah Veya işte bir alim Bir alime mektup yazıyor Ya ahil kerim Ey güzel kardeşim diye. Ey hitabı, e, Türkçe'de olmasa da tam Arapçadaki şekliyle, bu hitap insanın kalbine gönlüne hitap eden, insanın gönlünün kulağını açmasına sebep olan bir hitaptır. O yüzden Allah Subhanahu ve teala'nın birçok yerde müminlere böyle iddia ettiğini görebilirsiniz. Veya Kur'an'da İbrahim'in babasına ya ebeti, ey babacığım diye böyle şefkatli bir şekilde hitap ederekten, yani ...kalbine seslendiğini ortaya koyabilir. Aksi takdirde insan ne yapabilir? Dinlemeyebilir. O yüzden diyor ki en nefisinden nasihat eden mümin... ...diyor ki bu kıssadaki ibretleri gör... ...ne diyor? Bu cahil Arabi'nin diyor. Cahil Arabi dedi kim? Amr İbni Abese. O dönemde kendisi bir köyde... ...Südarbistan'ın çölünde bir köyde yaşayan bir Arabi... ...ne yapıyor? Duymuş. Adamın biri milletin dinine muhalefet ediyor. Millete batıl diyor. Hani bugün de piyasada bizim davetimizi duyan, tevhid davetimizi duyan ve bize daha gelip sormadan, daha gelip işitip dinlemeden bazı yaftalar vuran, bazı iftiralar atan insanların kalplerinde hayır yoktur. Devamında da ne dedi? Allah'ın şu sözünün tefsiridir dedi. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَهُمْ وَلَوْ أَسْمَهُمْ لَتَوَا لَوْهُ مُولِدُونَ Allah hayır görseydi, diye işittirse bile onlar ne yaparlardı? Yüz çevirirlerdi. O yüzden her dönemde Adem'in yaratılışından, yeryüzüne gönderişinden ta kıyamete kadar olan insanların yaşadığı her dönemde kalbinde zerre kadar hayır olan her salih hakkı talep etmek için yolculuk yapmıştır. Hakkı almak için gidip sormuştur, araştırmıştır, hakkın peşine düşmüştür. Onun haricinde hakkın peşine düşmeyenler yiyip içen hayvanlardır ki ayetin devamında öncesinde Enfal suresi 22'de inne'şerrü'd-dav bi'ndallahi's-sumu'l-bukmul-ledinela yaqinun yaratılmışların en şerrileri düşünmeyen, görmeyen, akletmeyenlerdir diyor. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetlerde onların en şerli yaratıklar olduğunu söylüyor. En şerli yaratıklar çünkü ilim talep etmiyorlar, ilmin peşine düşmüyorlar, ilmi almak için hareket etmiyorlar. Düşünün ki Amr ibn Abese yani sadece duyduğu şey, duyduğu şey, biri var, insanlara muhalefet ediyor. Bu bize bir şey daha öğretiyor şu, bırakın bizim hakkımızda harici desinler, bırakın bizim hakkımızda tekfirci desinler, bir şöhretimiz gitsin, yani davetimizin şöhreti gitsin daha doğrusu, daha doğru ifadeyle, davetimizin şöhreti gitsin ki insanlar bu dine girsinler. Biz nice insanlar biliyoruz, önce bizim hakkımızda tekfirci, harici duymuş, Sonra gelip kendisini hakkı beyan ettiğimizde ne yapıyorlar diyorlar ki biz de sizin inandığınız gibi inanıyoruz. Biz de sizdeniz. Biz de size tabiiz diyorlar. Onlar şeytanların tuzağına karşılık Allah'ın tuzağa devreye giriyor, Allah subhanahu تعالى balta yok ediyor. Uğama karu, uğama kar Allah, Vallahu muhayyirul Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranın en saygılısidir. Müslümanların aleyhinde sağda solda tevhid davetini kötülemek için konuşan inatçı şeytanlar, şeytanların vahiyle hareket ettiği için. Onların tuzak kurucusu İblis aleyhille'ne, insanlarla tevhid arasında engel çekmeye çalışan İblis aleyhille'nenin tuzağını Allah başına geçirmiş olur bu tuzayla beraber. O yüzden her dönemde sünnetullah'tır. Varın bırakın bizim adımızı böyle yaysınlar, davetimizin adını böyle yaysınlar. İnsanlar inşallah bu dine girecekler. Bakın kafirler Müslümanları hapse aldıkları zaman televizyonlarda her ne kadar kötüleseler de farkında olmadan Müslümanların milyon dolarlar harcayıp yapamayacaklar reklamı yapıyorlar. Yani bu ülkede böyle düşünen insanları var. Artık televizyonda bunu gördükten sonra artık insanın kendisindeki hayırla alakalı bir durumdur. Televizyonda ne diyorlar? Onlar devleti tanımıyorlar. Onlar çocuklarını kendileri eğitiyorlar. Onlar kendi mahkemelerini kurup kendi mahkemelerinde şeriata göre muhakim oluyorlar. Onlar askere gitmiyorlar, kendi ordularını kurmaya çalışıyorlar. Bunu duyan bir adamın, ki bu bizim dinimizin asılları yani. Bugün bir insanın dine girmesi aslı. Bunu televizyondan duyan ve Allah'ı razı etmek gibi bir derdi olan bir adam, hala daha bir şeyler yapmıyorsa, o adam yaratılmışların en şerlisidir. En aşağı mahluklardan bir tanesidir. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah versinin sözlerinin güzelliğinden Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu akide dua alamin. la ilaha illa